<gülüyor> İnsanlardan bir kısım beyinsizler o Müslümanları yöneldikleri kıblelerinden çeviren nedir diyecekler. Onlara de ki doğuda, batıda her yer Allah'ındır. O dilediği kimseyi hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yola hidayet eder. ويكون الرسول عليكم شهيدا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 İşte böylece sizi adaletli ve dengeli bir ümmet kıldık ki insanların üzerine hesap gününde umum peygamberler lehine şahitler olasınız. Peygamber de sizin üzerimize şahit olsun. Daha önce yöneldiğini Kabe'yi tekrar kıble yapmamız ancak peygambere tabi olanları ökçeleri üzerinde küfre dönecek olanlardan ayırmamız içindir. Bu, Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah, imanınızı Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığınız namazları zayi edecek değildir. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı elbette rauf, çok şefkatli olandır. Rahim, çok merhametli olandır. قَدِينَ رَأَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنْ وَلِيَ أَنَّكَ قِبَلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسِدِ الْحَرَامِ Ey Muhammed Yüzünü göğe çevirip durduğunu muhakkak görüyoruz Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye elbette döndüreceğiz Bundan sonra yüzünü mescidi haram tarafına Kabe'ye çevir Ey müminler o halde siz de nerede olsanız artık namazda yüzünüzü onun tarafına çevirin. Doğrusu o kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen hak olduğunu gerçekten biliyorlar. Allah ise onların yapmakta olduklarından gafil değildir. ولא إن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلك وما أنت بتابع قبلكهم وما بعضهم بتابع قبل تبع ولئن تبعت أهواء من بعد ما, جاءت من بعد ما جاء Yemin olsun ki eğer sen kendilerine kitap verilmiş olanlara her ne delil getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine tabi değildirler. Celalim hakkı için... Eğer sana vahiyle gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan şüphesiz sen o takdirde mutlaka zalimlerden olursun. Allemin ateyna hum el kama yarifouna binaa hum wa inna minhum la wa hum Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, o peygamberi kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. <gülüyor> Gerçek olan Rabbinden gelendir öyleyse sakın şüphe edenlerden olma Herkesin, her ümmetin yöneldiği bir kıblesi vardır o halde hayırlı işlerde yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi huzurunda bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. وَمِنْ <gülüyor> Nereden yolculuğa çıkarsan çık artık namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına Ka'be'ye çevir. Hiç şüphesiz ki bu Rabbinden gelen haktır. Halbuki Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. <gülüyor> وحيثما كونتم فوالوجوهن شطرة لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونه وخشوني ولئتم مني عمت عليكم ولعلكم تهتدون nereden yolculuğa çıksan bundan sonra namaz kılarken yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve ey müminler siz de nerede olursanız artık namazda yüzlerinizi onun tarafına çevirin ki içlerinden zulmedenlerin dışında insanlar bilhassa Yahudi ve müşrikler için aleyhinize bir delil olmasın. Artık onlardan korkmayın. Ancak benden korkun ki üzerinize olan nimetimi tamamlayayım. Hem umulur ki doğru yolu bulursunuz. Kema <Sessizlik> <Sessizlik> arsalna <Sessizlik> <Gülüyor> Nitekim size içinizden bir peygamber gönderdik size ayetlerinizi okuyor sizi günahlardan temizliyor. Size kitabı ve hikmeti, kitaptaki hükümleri öğretiyor. Size bilmiyor olduğunuz şeyleri de öğretiyor. Öyleyse beni ibadetle zikredin ki ben de sizi rahmetimle yad edeyim. Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar hayattadırlar. Fakat siz anlayamazsınız. Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir noksanlık ile fakirlik ile imtihan edeceğiz. Ey Resulüm! Sabredenleri cennetle müjdele. <gülüyor> Onlar ki kendilerine bir musibet bir bela geldiği zaman muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki biz ancak O'na döneceğiz derler. Ula'ike aleyhüm min Rabbihim ve ve İşte Rab bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.